1900 numaralı konu Hazreti Hasan'ın Hazreti Peygamber'i rüyasında görmesi. Evet, Hazreti Hasan bir gün şunları anlattı. Hazreti Peygamber'i rüyamda gördüm. aşa sarılmıştı. Sonra Ebu Bekir'i gördüm. Hazreti Peygamber'in eteğinden tutmuştu. Ömer, Ebu Bekir'in da Ömer'in eteğinden tutmuştu. O sırada gökten kan yağıyordu. Hazreti Hasan bu rüyasını Şam'dan bir gruba anlatmıştı. Onlar, peki sen Hazreti Ali'yi görmedin mi? diye sordular. Hazreti Hasan da şöyle cevap verdi. Onu Hazreti Peygamber'in eteğine tutunmuş olarak görmeyi çok isterdim. Ancak bu bir rüyadır ve onu ancak anlattığım şekilde gördüm. Hazreti Hasan bir gün şunları söyledi: "Ey insanlar, dün gece acayip bir rüya gördüm. Rüyamda Allah Teala'nın arşın üzerinde durmakta olduğunu gördüm. Sonra Hazreti Peygamber gelerek araştırmayın ayaklarından birisinin yanında durdu. Arkasından Ebubekir geldi ve elini Hazreti Peygamber'in omzuna koydu. Onun arkasından da Ömer geldi ve o da elini Ebubekir kirin omuzuna koydu. Sonra da Osman geldi ve elleriyle işaret ederek "Ey Rabbim, kullarına beni niçin öldürdüklerini sor." dedi. O zaman gökte bulunan iki oluktan yeryüzüne kan akıtıldı. Onun bu söylediklerini işiten bazı kişiler Hazreti Ali'ye koşarak "Oğlun Hasan'ın neler söylediğini görmez misin?" dediler. O da "Hasan ancak gördüklerini söylüyor." dedi. Bunları anlatan Hazreti Hasan, bu rüyadan sonra artık kimseyle savaşmayacağım diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Osman da elini ö omuzuna koydu, onların ötesinde kan bulunduğunu gördüm ve onun ne olduğunu sordum, onun Osman'ın kanı olduğunu söyleyerek, Allah Teala bu kanın hesabını soracaktır, dediler.